اَنْهَا كَثْرَةُ الظُّنُوبِينَ Kalbe katılaştıran bir tanesi de كَثْرَةُ <gülüyor> الظُّنُوبِينَ Günahların çokluğudur. Qala <gülüyor> ta'ala Allah dedi ki Asla ben bilakis رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ Onların kalplerinin üzerinde elde onların kalplerinin üzerinde Hicap onların kalplerinin üzerinde bir tabaka Ma <mâ> kânu eksibun yaptıklarına karşılık olarak, elleriyle kazandıklarına karşılık olarak bu onların kalbinin üzerinde oluşan tabakadır diyor Allah azze ve cemaat. Bu söylediğim kelimelerin hepsi rağmenin içerisine girebilecek olan kelimeler. Vefil Musnedi, İmam Ahmed'in Musnedeninde ve Termedi ve İmam Termedi'nin Sunedeninde, An Abi Huyayra te, Abi Huyayra radıyallahu anh'tan, An İmamı Yusufullah Muallimiye sallam'a, o da Peygamberimizden. İnnel mu'minen mu'aqaf kemen men izâ aznabe bi neh olur nokta sudâ'un fi kalbi onun kalbinin üzerinde siyah bir nokta oluşur fe ente be şayet tevbe ederse ve naza ve el çekerse yani bırakırsa o günahı ve istiğfarat ve Allah'tan istiğfar talebinde bulunursa süp ile kalbi onun kalbi Parlar. Yani o siyah nokta gider, eseri gider. Yine de bir parlaklık kalbinden oluşur. ve inzade Arttırırsa, yani günahları işlemeye arttırmaya devam ederse, zadet Artar. Yani o siyah nokta beraberinde artar. Hatta يَعْلُوَ قَلْبَهُ Ta ki bütün kalbinin kuşatana kadar. Bütün kalbine üstün gelinceye kadar. فَدَلِكَ Bu اَلْرَانُ Al الَّذ۪ي O perde, o örtüdür. O perdeki ki, ذَكَرَ اللّٰهُ ف۪ي Allah Azze ve Celle onu kitabında zikretti. كَلَّا وَالْرَانِ عَلٰى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُونَ يَكْسِبُونَ خَالَةً تِرْمِذ۪يوهُ dedi ki, sahihun. Bu, sahih olan bir rivayettir. قَالَ بَعْدُ السَّلَفِ Seleften bazısı dedi ki, الْبَدَنُ beden İlâ huriyye tasfı. Soyulduğu zaman incelir. Yani insanoğlunun bedeni elbiseyle beraber kaba görünür. Fakat elbiseler üzerinden çıkarıldığı zaman insanoğlunun bedeni incelir. Dışarıdan baktığın zaman e, elbisesiz bir insanla elbisizli, elbiseli bir insan hacmi bir değildir. Birbirinden farklıdır. Ve kezenlikalbu kat aynen bunun gibidir. İdâ qallat bu onun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 Kalp Allah'la mutlu olmaz, Allah'la sevilmez, Allah'ın değerli ayetlerinde üzülmez, göz yaşarmaz. Sebep çünkü üzerinde örtü var. Tesir etmiyor. Yani aslına gitmiyor. Ve o şeyler çıktığı mı qanad Şeyler azaldığında hatalar o perde kalkıyor. Perde kalkınca kalp nereye dönmüş oluyor? Kendi asli haline dönmüş oluyor. Esrahad o zaman gözyaşları hızlanmaya başlar diyor. Ve fi hada'l bu manada Yaqullu İbn-i Mubarek Abdullah İbn-i Selef imanlarından şöyle bir şiir söylemiş رأيت الذنوبة تميت القلوبة Ben günahların kalpleri öldürdüğünü gördüm ويوريثك الذل إدمانها Ve ona devam etmek idman, bir şeyin üzerinde edmene Bir şey üzerinde devam etmek Bir şeyi sürekli yapmak ويوريثك الذل إدمانها Onun üzerinde sürekli devam etmek sana zillet getirir. Sana zilleti miras olarak bırakır. Avrasya, Yunusu, zillet zaten bildiğimiz zillet. Sana zilleti miras olarak getirir. Sürekli yapma. Ve terk günahları terk etmek hayatın kulubi, kalplerin hayatıdır. Ve خيرٌ لنفسك عصيانها وخيرٌ خير senin nefsin için عصيانها ona isyan etmek. Yani günahlara isyan et. Allah isyan edene kadar günahlar seni davet ettiğinde onlara isyan edersen, bu senin için daha hayırlı olur. Bu aynı zamanda şey şiirinin de başı, وَالْاَفْسَدَ <gülüyor> الدِّينَ <gülüyor> اِلَّا الْمُرُنْكُ وَاَحْبَى ve وَرَغْبَنُهَا Bu dini kötü yöneticilerle kötü din adamlarından başkasını ifsad ettir diye şiir devam eder. <gülüyor> ilgili anlaşılmayan bir yer var mı? Yok, tamam. Şimdi bakalım abiler, e, bizim dersimizin başına ne dersimizin konusu? E, kalbi katılaştıran unsurla işliyoruz. Kalbi neler katılaştır? E, çünkü biz daha önce de söylemiştik, şimdi dersimizde de hatırlattık. Allah bu kalpleri katı olsun diye yaratmamış. Allah Azze ve Celle bu kalpleri ondan uzaklaşsın, ondan etkilenmesin, onun ayetleriyle iki olmasın, bunun için yaratmamış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 olaylara bakışı değişir. Hayatın içerisinde ne varsa insan üstüne üstüne gelmeye başlar. Yani insanı hayattan nefret ettirir. Bunun sebebi nedir? Mesela bazen insan, çevrenizdeki insanlardan da bunu e, duymuşsunuzdur. Ya bazı insanlar mutsuzdur. Bazı insanlara ne yaparsanız yapın bir türlü mutlu olmazlar. Ne yaparsanız yapın sıkılırlar. Yani hiçbir şeyden lezzet almaz Allah. Allah'ın yarattığı ve zevk alınacak bu kadar unsur varken hayatta,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 İmam-ı rivayet ettiği bir başka hadisin anlamamız gerekiyor. O da Peygamber Aleyhisselam diyor ki: "Tu'aradun fitan wa ala'l kulubi kalhasirin 'udun Fitneler kalbe hasırın üzerindeki çizgiler gibi çizgi çizgi arz olur. Fitneler kalbe hasırın üzerindeki çizgiler gibi hasırın üzerindeki çizgiden gibi çizgi çizgi arz olur.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 Allah'ın üzerinlerin bizi imtihan ettiği bütün şüpheler ve bütün şehvetlerle yani fitnenin hepsiyle aynı zamanda yine bizim kalplerimize tevcih ediyor. Ve dikkat ederseniz ikisinde de Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize bir kural öğretiyor ki bu söyleyeceğim hadiste de önümüzde yazılı olan hadiste de. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki Tu'radu'l fitnu ala'l kulubi kal hasirin 'awdan 'awdan. Fayıu qalbin eşrebeha nuktet fehi nuktetun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 Şeytan elbette ki bizi küfre düşürmek ister. Yani fucur, çünkü daha kolaydır küfürden. Şeytan bizi küfre düşürmek ister. Onun için insan bir defada düzeleceğim diye e, bir şeye kalkıştığı zaman e, kendine bir program, bir proje çizip e, onun da neticesini alamayacağı için bu kesin olan bir şey. Çünkü hiçbir şey bir kere düzenler. Tabi böyle olunca bu sefer umutsuzluğa kapılır. Ben yapamıyorum der. Tamamen elini eteğini çeker. Ya günahların içerisinden galk oldu gider. Ya Allah'ın rahmetinden umut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 Düşmüştü. Bu kendini ıslah etmek mi, ıslah etmek isteyen Müslüman için çok önemli bir qaydedir. Hiçbir şey hayatımıza bir kere girmediği gibi hiçbir şey de hayatımızda bir defada çıkmıyor. Şeyen fe şeyen yani bak burada peygamber nasıl ifade ediyor bunu? Noktatu'savda nokta tu beyda. Bak tek bir nokta konuyor. Yani koca kalp. tabi biz kalp dediğimiz zaman tıbbın anladığı kalbi anlamıyoruz, değil mi? Yani şurada bir et.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 La tedurru el fitne madame't semavatu vel ardu duru şey'un madame't semavatu. Yerler ve gökler devam ettiği müddetçe ona hiçbir şey şey yapmaz, zarar vermez. Yani bir kalp o zaman biz neyi anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Mesela diyelim ki bizim kalbimize bir fitne arz oldu, Bir e, haram var ve biz bu harama bakmakla karşı karşıyız. Bu bize arz olduğu anda biz gözümüzü kapattığımız zaman, yani inkarı haline yaptığımızda, onu inkar ettiğimiz zaman biz farkında olmadan aynı zamanda kalplerimizi ne yapıyoruz? Kuvvetlendiriyoruz. Yani bir sonraki geldiğinde bir önceki zorlandığımız kadar zorlanmıyoruz artık. Hani onu çok rahat bir şekilde defede biliyoruz çünkü güçleniyor, kayal dönüşüyor yavaş yavaş. Ama kendisi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hangi kalp onu içerse onu hani ikinci kalp için annesine söylüyor. Bu sefer de kalbin esvede. Yani siyah simsiyah bir kalp haline geldi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 Senin diyelim ki biri hakkında zan yapabilmen için, e, senin bir şey yaşamana gerek yok, bir olay görmene gerek yok. Senin kalbin zaten sana zan yapacak, bütün malzemeyi beraberinde üretiyor. Yani kalpler e, hem inkar etmekle hem de fitneleri kabul etmekle beraber, ya bir taraftan kuvvetleniyor, bir ikincisi de daha da hedef ediyor, ya bir taraftan zayıflıyor, bir ikincisinde artık kendi üretiyor. Yani dışarıdan bir şeyin ona olmasına kesinlikle gerek kalmıyor.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 ibni kain hakla batıl insanın gözünde karışır. Han ile ya'rifu ma'rufan ve la ma Tevh şirki tevhid diyebilir. E, Bidat-ı sünnet diyebilir. Fıskı takva diyebilir. Yani hak ile batıl gözünde karışır. İkincisi ise diyor bütün vahye kendi havasını hakem tayin eder. Yani Allah'ın ve resulünün bir emri söz konusu olduğunda billa ma ushibe yani bakar, havasına uyuyorsa kabul eder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 Diyelim ki tasavvuf erbabı, tarihte var olmuş olan, belki ömründe şervetle yüz yüze gelmemiş adam. Ama sen onu İslam tayfasından bile kabul etmiyorsun. Neden dolayı? Kafasındaki şüphelerden dolayı. Doğru mu? Ama adam zina yapmıyor, kötülük yapmıyor. Bu da böyle. E mesela sen sürekli şüpheyle işgal edersen, sürekli işte diyelim ki nasla değil de alimlerin sözleriyle, insanların fetvalarıyla kafanı bulandırırsan, e, misal, e belli bir zaman sonra ölçüsüzleşmeye başlıyorsun.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 Ve biz tövbe etmekle, istiğfar etmekle, onlardan el çekmekle Allah'ın izniyle kalplerimizi tekrardan anlatıp asli haline gönderebiliriz. Bu günahların kalbi olan zararı. Yani nokta, nokta, nokta, nokta kalpleri beraberinde e, kuşatması. Bununla alakalı Peygamber bir ayet-i kerime okuyor tabi. كَدْ لَا بَلْغَانَ عَلٰى Bu onların kazandıklarına karşılık kalplerinde oluşmuş olan perde, kalplerinde oluşmuş olan örtüdür gör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 Çünkü ilim nedir? i̇bn Mes'udun dediği gibi العِلْمُ خَشْيَةَ İlim korkmaktır, ilim haşyettir. Allah Azze ve Celle ayet kerimede diyor ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Allah'tan ancak hakkıyla alim olan, ilim erbabı olan kulları korkar. E, diye. Şimdi mesela ayetler okuyoruz, hadisler okuyoruz, muazlar okuyoruz. Bu neyi gerektirir? Bu bizde ciddi bir korkunun oluşmasını gerektirir.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 Kalp ters dönmüş bir bardak gibi. Kapkara ters dönmüş bir bardak gibidir diyor. Bu neyi ifade ediyor, söyleyecek olan var mı? Yani mesela bunu, ne anlıyorsunuz bunu? Kalbin ters döndüğünde ne anlarsınız? İçine bir şey almaz. İçine bir şey almaz. Değil mi? Kalpler yani tencere gibi derler. Kalpler kap gibi derler. İnsanın kalbi. Şimdi dolduruyoruz biz bunu. Neyle dolduruyoruz? İki seçenek var ödümüzde. Ya hayırla veyahut da şerle dolduruyoruz. Şimdi test görmüş olduğu bir şeyin içerisine e, hayrın girmesi mümkün müdür? Hayrın girmesi mümkün dedi. Ondan dolayı mesela biz diyelim ki bazen insan şaşırıyor. Yani bazen düşünüyor. Mesela Allah Resulünün döneminde e, adam gözüyle aynı yarışmayı görmüş. Mesela münafıklar için söylüyorum. Adam gözüyle Peygamber Vesselam'ın avucunun içindeki taşların konuştuğunu görmüş. Mesela adam mesela gözüyle Peygamberimizin elini şöyle bir bardağın içerisine soktuğunu ve bir ordunun bu sudan istifade ettiğini görmüş. Yani misal, adam gözüyle üç tane hurmanın üzerine bir örtünün örtüldüğünü ve o üç tane hurmadan bütün bir ordunun, on bin kişilik bir ordunun karnını doyurduğunu görmüş. Adam bir tane kuzuyla Hendel gazmesinde binlerce Müslümanın karnını doyurduğunu ve kuzunun etinin olduğu gibi yerinde kaldığını görmüş. Ee, mesela, yani bunları gözüyle görmüş. Fakat buna rağmen adam peygambere inanmamış. Yani inanmış gibi görünmüş ama iç dünyasında bu adamın yalancı bir adam olduğunu görmüş. Mesela Beni İsrail peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan önce hakeza. Mesela Musa Aleyhisselam'la neler görmüşler? Yani Allah'ın onunla konuştuğunu görmüşler. Allah'ın davet ettiğini görmüşler. Firavun'un ve kavminin helak olduğunu görmüşler. misal doğru mu? Allah'ın yani Musa'yla sihirbazın arasındaki farklı gözleriyle evet. görmüşler. Yani Allah azze ve celle onlara göstermiş.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 Bir sure indirildi. yani indirildi. indirildiğinde, onlar derler ki bu hanginizin imanı arttırdı? Tamam. İman edenleri göreceğim. Ha bak bu ayeti şu nasıl mı eder? Bu ayetle məlum olası suratın, fəmin hüman yarulu ayıku mizadet muharrim iman, fəamn lazin amanu, hizadethum imanan, vahum Bir sure indirildiğinde onlar sorgular. Bu hanginizin imanını arttırdı? diye. Ama iman edenlere gelince diyor Allah bu onların imanını arttırmıştır ve onlar müjde dediler. Bak buraya dikkat edin özellikle kalp huzuru diyoruz ya kalp aslına döndüğünde ve, ve hum yani istibşar halinde sürekli bu istibşar halinde dediği adamlar sürekli aç paraları olmayan korku içerisinde olan Medine'de bir taraftan kuşatma altında sürekli Müslümanlar şehit oluyor bu halde olmalarına rağmen rahatlık içerisindeler. Çünkü kalp kendi asli hayatını yaşıyor. Doğru Mesela bir örnek olarak da söyleyeyim. Bugün Allah Resulü'nün durumunu düşünün. Yani. Bugün Allah Resulü gece yatağında yatarken diyor ki: "Leyte raculen keşke bu gece bir adam olsaydı da beni korusaydı." Yani diyor. Yani Allah Resulü kendi devletinde bu duruma yaşıyor. Yani bu onun devleti. Değil. Allah Resulü Medine'de yaşıyor ve üzülüyor. Yani keşke biri olsaydı da beni korusaydı diyor mesela. E bunu ashabına da söyleyemiyor. Yani hani gelin biriniz beni koruyun.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 bu gösterir ki bizim kalplerimiz ya ters dönmüştür, Allah muhafaza, Allah'a sığınırız veya o da ters dönme yolunda yavaş yavaş ilerliyordur diye. Ama bak Allah Resulü bize yolu da göstermiş, Hani umut kesmek yok. ve وَنَزَعًا وَاسْتَغْفَرًا سُقْ إِلَى kalbu, Tövbe ederse, el çekerse yani onu o duruma düşüren şeylerden el çekerse وَاسْتَغْفَرًا ve Allah'tan sürekli istihbar dilerse سُقْ إِلَى قَلْبُهُ Kalp bu üzerinde bulunan perdeden parlar, kalp bu üzerinde bulunan sıkıntılardan kurtulur.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 dönüştüyse asim, yani Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ifade var. اثم <gülüyor> قلبه kalbi günahkar olan diyor Allah Azze ve Celle. قلب اثم قلبه olmuşsa Bakara dediği gibi işte orada sorun ciddidir. Yani oturup düşünmek lazım. Beni bu hale ne getirdi? Ben ne yapıyorum olabilirim ki Allah Azze ve Celle beni bu duruma düşürdü diye ve ne yapmam gerekli? Bundan kurtulmak için. ilk adımı biliyoruz en azından. Yani i̇lk birinci adım, tövbe. O bizi o işe sopan, bu duruma götüren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 Günahların bir çoğu bizim ortamımızdan da değil. E, doğru mu? Bizim asıl problemimiz ne olabilir? Bizim asıl problemlerimiz şunlar olabilir. Zan. Yani kapalı ortamda yaşadığımız için e, daha ziyade mesela ki menheç dersinde hatırlarsanız anlatmıştık zaten bunu. Yani zan zinadan daha kötüdür. Hani e, zanla zina yan yana hatta bir alimin sözünü de aktarmıştık. Bununla alakalı İbn Hacer'in de sözünü de aktarmıştık. Yani zan zinadan daha kötüdür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 kendi kendine ortaya çıkmaz. Küçük küçük odunların bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Odun atarsın, odun atarsın, odun atarsın bir bakarsın bütün bir şehri kuşatmış, bir yangın ortaya çıkarmışsın. Bizim günahlarımız da böyledir. Yani evvela onlardan el çekmek zorundayız. Ama bu konuda gevşekliğimiz ve zayıflığımız varsa en azından tövbeyi hayatımızda çoğaltmak, duayı hayatımızdan çoğaltmak, istiğbara hayatımızda çoğaltmak zorundayız, durumundayız. Buraya kadar anlaşılmayan, yavukta sormak istediğimiz bir, bir soru var mı? Yok, devam ediyorum o zaman. Bu bir tanesi. Yani, e, bize söylenen kalple e, alakalı e, günahların kalbe katlaştırması. Bu arada kaç dakika oldu başlayalım? Öyle misiniz? 35 Şimdi e, ikincisi ise ben bu konuyla alakalı senin tavsiyede de bulunayım inşallah. Geniş bir zamanınızda İbn-i yazmış olduğu Edda ve وَالدَّوَاءُ adında bir kitabı var. ve وَالدَّوَاءُ Yani hastalık ve ilacı. Kitabın adı hastalık ve ilaç diye. Orada yaklaşık belki yüz sayfadan fazla günahların insanın hayatındaki olumsuz etkilerini e, anlatıyor. E, geniş bir zamanınızda o kitabı da okuyabilirsiniz. Hani bu konuyu daha iyi, daha geniş, çaplı bir şekilde mutlaka dile adam. Bir şey sorabilir miyim? insan yaptığı günahlar farkında oluyor. Yani tövbe etmeye, istiğfar etmeye yönelmek istiyor. Ama kalbin katılaşması, işte perdenin üzerine e, örtülmesi sebebiyle bir türlü şeye yönelemiyor, istiğfara yönelemiyor. Yani, tövbe'ye yönelemiyor. E, bu durumdan ne yapması gerekir. Şimdi insan e, bakılabilir. Normalde insan hayatında yapacakları sorumlulukları iki kısma ayrılır. Birincisi insanın isteyerek gönülden zevkle yapması. Bu nurun hala nurdur. Demek ki Allah kurunu hayra muvaffak kılmış demektir. İkincisi ise adamın bu yapmış olduğu şeyi, yapmış olduğu işi zorla yapması. Yani kendini böyle tabiri caizse sürükleye sürükleye zorla o işi yapmasıdır. Şimdi biz şunu beklersek, mesela bir takım salih ameller var. Ve biz istiyoruz ki bunları yapalım, hani içimizden bir isteğin,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 Düşünürsün, kalkıp o çayı aldığında. Mesela sigara içen insanları düşünün. Yani adam ilk etapta içtiğinde e, sabit sigara içmiyor yani. Hani bir, bir tane yakıyor, bir tane yakıyor. Belli bir zaman sonra artık belli zamanlar oluşuyor adamın hayatına. Mesela yarım saat dedi mi tık, adam beyninde zil çalmaya başlıyor. Olmadı mı başa aramaya başlıyor. Mesela yani o, o istek insanın çepe çevre kuşatıyor. Salih ameller de bunun gibi. Kötü ameller de bunun gibi. Yani tövbe etmeye etmeye.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 böyle sudan çıkmış balık gibi çırpındığını hissetmeye başlarsın. Zaten gaye nedir Müslümanın gayesi? Salih ameli de meleke haline getirmek. Doğru mu? Şeytanın gayesi nedir? İnsanı kötü hali meleke haline getirmektir. Yani mesela şeytan seninle şunu yapmak istemiyor. Mesela her seferinde sana aynı vesveseyi ver ver ver, ver, ver yorulur adam. Yani ne yapmak istiyor? Sende onu meleke haline getirmek istiyor. Kendi olmadığı zaman bile sen o olmadığınla bedenine sıklıp onu yapasın. Hani ona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 ve bununla da benim hayatımın boş olmasını isteyen bir şeytan var. Hemen beraberinde şunu anlamam lazım. Demek ki benim hayatımda dolu bir şeyler var. Yani şeytanı korkudan, şeytanı ürküten benim hayatıma olumlu etki edebilecek dolu şeyler. Var ki onu boş iler. Hani dolunun karşısında boş koyarsan ki onu onunla meşgul edebilesin beraberinde. Benim demem benim problemim ne? Benim problemimi düşünmek. Ya düşünmeyeceğim. Kendimi bundan alıkoyamıyorsam da hayırlı şeyler düşüneceğim o zaman diye sürekli bunu kendime e, dert edinip bunun üzerine gideceğim ve Zaten talebelerden büyük sorunu ne? aslında işte düşünmeye vakit yok. Fakat gün içerisinde düşündüğü boş şeyleri bir kağıda yasa e, en çok yaptığı şeyin düşünmek olduğunu fark edecek. Yani e, okumaktan, yazmaktan, ezberlemekten çok düşündüğünü e, fark edecek misal. Böyle olunca ne yapacağız? ona bu düşünme meselesine bir el atacağız. Seni mesela neye ihtiyacım var? Senin tövbe mi ihtiyacın var? Mesela hatalarından silip tövbe edemiyorum. Kendi düşüneceksin. Benim tövbe etmem lazım. Benim problemim bu. Benim Allah'a tövbe edip e, bu sıkıntıdan kurtulmam lazım. Sürekli düşüneceğini bununla meşgul edeceksin ve bununla meşgul olurken bir taraftan da tövbe edeceksin. Yani benim kurtuluşum tövbede. Ben tövbe olmasa helak olacağım. Her geçen gün daha kötüye gidiyorum. Her geçen gün şeytan beni biraz daha avuçlarının içerisine alıyor e, diye. Nefsimi nesiri oluyorum diye.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 İki nefsimizin istemediği, canımızın istemediği ama kendimizi zorladığımız yani tabiri caizse burnumuzu sürte sürte e, o kaydı yaptığımız e, şeyler. Abi buna gelince bu bizim elimizdedir. Biraz azim, biraz gayret göstereceğiz. Gerisi Allah'ın izniyle zaten gelir. Tamam? Başka sorusu olan? Konuyla alakalı sorusu olan? Yok. E, normalde başka maddeler de anlatacağım inşallah. Yani günahın insan üzerindeki zararları ile alakalı.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 Yani bir kere de hakkın taraftarı olmakta, bir kere de batılın taraftarı olmakta mümkün yani değil. Onun için çabalayacağız. Hayat nedir? Hayat iman ve cihattır. Ne demek bu hayat iman ve cihattır? Ali radıyallahu anhu nispet ediyor bu. Hayat imandır, inanmaktır. Sonrası mücadeledir. Yani hayatın hepsi başından sonuna sonrasını mücadele etmek, uğraşmak, çaba sarf etmektir. Biz de inşallah böyle yaparsak Allah'tan da sürekli yardım istersek inanıyorum ki Allah azze ve celle bizleri muvaffak kılacaktır. Bir soru yoksa kapatacağım dersin inşallah. Allah'a kıyımda Allah'a bileyim.